Ramazan ayıydı. Suffa ehli her akşam birileri tarafından iftara götürülürdü. Ancak o gün kimse gelmedi. Oruçlarını yemekle açmadan sabahlamak zorunda kaldılar. Ertesi akşam oldu. Baktılar yine ne gelen var ne giden. Hz. Vasile onların elçileriydi. Ne vakit bir ihtiyaçları olsa, kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderilirdi. Kaptı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve durumlarını bir bir anlattı. Kainatın efendisi, hanımlarına yiyecek bir şey olup olmadığını sordu. Peygamber hanesinde, Maalesef onlara yedirebilecek hiçbir şey çıkmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açtı, dua etti. Allah'ım, senin lütfundan ve merhametinden istiyorum. Rahmet senindir, senden başka kimsenin değil. Daha ellerini indirmemişti ki Bir adam elinde kızarmış bir koyun ve ekmek olduğu halde içeriye girdi Suffa ehli doyuncaya kadar yedi Hepsine yüz bin afiyet olsun Yemekten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Biz Allah'ın lütuf ve merhametini istemiştik işte bize Allah'ın lütfu. Rahmetini de öbür dünyaya bıraktı. Merhamet Değerli kardeşlerim, insanın eli kirlenir. O kirli eller yıkanınca nasıl bir ferahlık, nasıl bir rahatlık veriyorsa insanın içine, içime sindi deriz değil mi? Temizlik yaptığı zaman hanım kardeşlerimiz, Şimdi içimesinde rahatladım derler. Nasıl böyleyse, sevdiği işi yaptıktan sonraki insanın hali de böyledir. Biraz şefkat, hayata katabileceğimiz ne güzel şey. Kaybettiğimiz merhamet, sen nerelerdesin? Şöyle düşünün, bir camdan baktığınız zaman etrafınızda herhangi bir ağaç gördünüz. O'nun nasıl bir rahmet elinin çepeçevre kuşattığını görebilirsiniz. Ağacın dallarına dikkat edin. Dallarına konan kuşları, yapraklarına bakın. Orada kalmayın, gövdesine inin, köklerine. Yanı başındaki ağaca, diğerlerine. Oldukları yerde duruyorlar. Rızıkları ayaklarına geliyor, gönderiliyor. O ağaçlara güneş mi lazım? 150 milyon kilometre mesafeden onlara geliyor. Hiç çaba göstermeden. Su gerekiyor, yani yağmur. 3000 metre mesafeden rahmet üzerlerinde kalıyor. Tam olması gerektiği şekilde. Ve aldığı belli, hayata kattığı belli. Hiç beklemediğiniz şekilde hayatınızın en güzel, en hoş, en leziz meyvelerini sunuyor Rabbimiz. İşte şefkat ve rahmet. Yani ellerini rahmetine karşı açan merhametsiz dönmüyor. Eli boş kalmıyor. Hemen doluyor o eller. Ve onların eliyle sizin imdadınıza koşturuluyor. Unutmamak lazım. Merhamet Allahu Teala'nın müminlere verdiği en leziz ikramlardan biridir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında, diğer organları da uykusuzluk, ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzerler. Merhamet, kalpleri yumuşatan, kin ve düşmanlığı yok eden, nefreti bitiren ve insanları birbirine daha da yaklaştıran bir duygu. Rabbimiz, Azabını buyurmadan önce rahmetini, merhametini, aff ve mağfiret edici olduğunu bildiriyor Kur'an'da. Esmaül Hüsna'sının birçoğu şefkat ve merhameti vurguluyor. O Allah ki merhamet etmeyi kendine farz kılmıştır. Ayet-i kerimesini yolluyor bize. Merhamet Merhametin kaynağını bilelim ilk önce. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadisi şerifte şöyle buyrulur. Allah merhametini yüz parçaya ayırdı. 99 parçasını kendi yanında tuttu. Bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle Yaratıklar birbirine merhamet eder. O kadar ki bir hayvanın yavrusunu emzirirken bir kötülük dokunur diye ayağını kaldırması da bir rahmet eseridir. Değil mi? Küçücük bir kedi, yavrulamış. Etrafında köpek dolanıyor yavrularını taciz ediyor. Ölümü göze alarak, o kedi, yeni doğum yapmış, yorgun argın, çelimsiz, ölümü gözü alarak yavrularını koruyor. Kardeşlerim, merhamet duygusu, en üst düzeyde, Allah'ın hidayet rehberi olarak gönderdiği peygamberlerde bulunurdu. Kur'an'ın ifadesiyle, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın rahmetinin yeryüzündeki temsilcisiydi ve hayatı boyunca peygamberlik gelmezden evvel başladı son nefese kadar insanların ilahi rahmetten istifade etmesi için çabaladı. Kendisine kötülük edenlere bile düşman gözüyle bakmadı. Ali İmran Suresinin 159. ayetinde bu durum şöyle buyurulmuştur. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhameti o kadar ileri düzeydeydi ki insanları kurtarmaya çalışırken karşılaştığı bir sürü zorluk, eziyet vardı. Bunlara hiç aldırmadı. Bu zulümler, bu kabalıklar onun merhametinde en ufak bir azalmaya neden olmadı. Taifliler kendisini taşladıkları zaman mecalsiz bir şekilde oturduğu bir sırada Cebrail aleyhisselamın onları helak etme teklifine hayır dedi. Mekke'yi fethettiği zaman Mekkeliler beni kovmuştu zamanında en sevdiğim yeri bana yasakladılar demedi. Mekkelileri cezalandırma imkanına sahipti. Kısas yapabilirdi ama Serbestsiniz dedi. Affetti. Onun merhametinin ne derece ileri seviyede olduğunu göstermeksi bakımından güzel bir örnek. Allahu Teala'nın merhametini biliyoruz. Ama daha evvelki programlarda da sizlerle paylaşmıştık. Neydi o? Şeytan bazen Allahu Teala'nın affı ile insanları kandırabilirdi. Ne demek bu? Yani sen nasıl olsa 50 yaşında, 60 yaşında bir tevbe edersin. O zamana kadar yaptığın her şeyde zaten affolunur. Dolayısıyla o zamana kadar ye, iç, eğlen bu şeytandan gelen bir fısıltıydı. Allah'ın affına güvendirip şeytan isyana insanları götürebilirdi. Sonra namaza başlarım. Sonra içkiyi bırakırım. Sonra gıybeti bırakırım gibi. Peki, bu konuda dengemiz neresidir? Allahu Teala'nın merhamet ettiği insanlar var. Bu alanın içerisine kimler giriyor? Lütfen şimdi ona dikkat edelim. Yüce Allahu Teala ilk önce bilmeliyiz ki dilediğine rahmetini verir. Ancak Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet ettiği kimselerin özelliklerini bir bir sıralamış. İşte onlar. Muttaki müminler. Ne demek? Verdikleri sözde duran Allah'ın haramlarını helallerini bilen, haramlardan yılandan ve korkulması gerekenlerden kaçar gibi kaçan şüphelilerden de uzak duran müminler Salih müminler Kur'an'a sarılan müminler İtaatkâr müminler Namaz kılan müminler Muhsin müminler Mallarından Allah yolunda infak eden müminler musibetlere sabreden müminler emri bil maruf ve nehy anil münker görevini yapan müminler yani haksızlığa kötülüğe olmaması gerekenler neyse onlara karşı tavrını açıkça belli eden dilinden elinden cebinden geldiği neresi varsa haksızlığa karşı onu durdurmak için çabalayan ve iyiliği yaymaya çalışan müminler. Kötülüklerden korunan müminler. Ahiretten korkan müminler şeklinde. Bugün şöyle gören gözle dikkatli bir şekilde bakmaya çalışırsak Allahu Teala'nın şu kainata, yeryüzüne ve insana nasıl engin bir merhametle muamele ettiğini anlarız. İnsanın rahmeti kendisine ilke edinmesi gerektiği de buradan çok iyi anlaşılır. Neden? Çünkü merhamet insanı asıl merhamet sahibi olan kime yaklaştırıyor? Merhametin sahibi, her güzelin sahibi Allahu Teala'ya. Ona yaklaştırıyor. O zaman diyebiliriz ki amacı Allahu Teala'ya yaklaşmak, daha iyi bir kul olmak isteyenlerin yolu merhametli olmaktan geçiyor. Dolayısıyla her Müslüman kadını ve erkeğiyle cennete giden yolun merhametli olmaktan geçtiğini bilmek zorundadır. Bugün maalesef haberleri bilmiyorum izliyor musunuz? İzleyemiyoruz. O veya bu şekilde internetten, şuradan buradan yine görüyoruz. Üzülüyoruz. İnsanlar birbirlerine şefkat ve merhametle, ekseriyette yaklaşmıyorlar. Bir bakıma şunu anlayabiliyorum. Şu ülke, şu izim, şu fikir insanları katlediyor... Terörizmi besliyor, silah satıyor, bombaları insanlara işte çoluklara, çoluğa çocuğa hiç ayırım gözetmeksizin atıyorlar. Bunu anlayabiliyorum. Küffarın işi bu. Küfür tek millettir. Lakin anlayamadığım mevzu Müslümanların kendi arasında birbirlerine merhamet göstermeyişleridir. Kafir işini yapacak zaten. Ondan başka ne beklersiniz? Ama Müslümanlar neden acaba birbirlerine bu kadar merhametsiz davranırlar? Bunu anlayamıyorum. Bazı insanlar evet diğerlerine göre çok daha merhametlidir arkadaşlar. Bazı insanlar merhamet duygusunu neredeyse yitirmek derecesine gelmiştir. Bazıları tamamen yitirmiştir. Aileler arasında, kadın erkek arasında yani. Cinayetler, kavgalar, şiddet. Çocukların durumu ortada. Anne babaya karşı, babanın annenin evladına karşı. Trafikte bakıyorsunuz, kavgalar, cinayet haberleri. Bir sinyal verdi, vermedi. Benim önüme geçti, yol benimdi tartışmasından insanlar birbirlerini dövüyorlar hatta öldürüyorlar. İş yerinde bana yan baktı şöyle oldu böyle oldu hemen bir kavgaya tutuşuyor insanlar. İnsanlara dahi merhametle davranmayan biri hayvanlara nasıl davranabilir? Hayvanlara merhameti nasıl konuşabiliriz? Etraftaki çiçeklere ağaçlara iyi davranmasını nasıl düşünür konuşabiliriz yere çöp atmamak afedersin yere tükürmemek şimdi maskeler takılıyor her tarafta maskeler var ama nerede yerlerde pisliğin içerisinde sözüm ona temizlik açısından hasta olmayalım diye takıyoruz yerlerde maskeler var şimdi bunlardan nasıl bahsedebiliriz ki Merhameti olmayan bir insanın insana karşı bile merhameti yok. Allah korusun. Kardeşlerim, hayvanlara merhamet bizim dinimizin en önemli düsturlarından, emirlerindendir. Yaradana karşı merhametli olmak. Mesela onlara şefkatle muamele etmek, eziyet etmemek, aç ve susuz bırakmamak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar kızdı? Hayvanlara şefkat ve merhametle muamele edilmesini emretmedi mi? Asabına bu konuda tavsiyelerde bulunmadı mı? Bunların ekseriyetle konuşulduğu programlar yaptık. Şimdi şunu iyi bir şekilde bilmemiz lazım. İbrahim abi peki bu nasıl oluyor? Bir tanesi birini doğuruyor, hiçbir merhamet göstermiyor... Çocuğunu çöpe atıyor. Efendim. E bir tanesi de engelli yavrusunu sırf okusun diye sırtında kilometrelerce her gün taşıyor. Okula götürüyor, getiriyor, götürüyor, getiriyor. Bu ikisi de anne. Mesela. Bu nasıl oluyor? E bir tane baba aman helalinden kazanayım. Çoluğuma çocuğuma bir üzüm, bir armut veya işte bir peynir alayım diyor. E bir tanesi de eve gelmiyor, bakmıyor. Bu nasıl oluyor? E bir tanesi kadın, bir tanesi erkek. Kardeşlerim, insanlar biliyorsunuz, annelerinden, babalarından genetik kodlamalar alıyorlar. Bunlara DNA ve RNA deniyor. Bazı özellikler var. Bugün bunun örneklerini zaten biliyoruz. Çocuk doğuyor, el sanatlarına çok meyilli. Babasından veya dedesinden başka bir şey gelebiliyor. Bu İslam'a karşı bir durum değil. Genetik, aileden gelen özellikler var. İşte bu sayede edindikleri özellikler, erken dönem içinde yaşadıkları, yakın çevrelerden öğrenerek kazandıkları tüm mesajlar insanı geliştiriyor ve kişilik oluşmaya başlıyor. Bugün, az önce verdiğim örneklerde olduğu gibi, son dönemlerde artan şiddeti biliyoruz. Gözümüzü kapayamayız. Tacizler arttı mı? Evet. Cinayetler arttı mı? Evet. Sadece bunlar değil, psikolojik şiddet de var. Ee, i̇nsanların birbirine hakaretleri var. Yani asayiş raporlarına Henüz yansımamışlar da var. İnsanlarda ekseriyette bir gerginliğin olduğunu görüyoruz. Küçücük bir kıvılcımda sanki alev alacak, patlayacak bomba gibi insanlar. Doğru mu? Doğru. Merhamet yeryüzünden elini eteğini çekiyor kardeşlerim. İnsanlara karşı merhametin kalmadığı dünyada, az önce bahsettim ya, Hangi çevre kirliliğinden bahsedersiniz? Hangi hayvanlara yapılan eziyetten bahsedersiniz? Şimdi eğer çocuk, çocukluk yıllarında annesinin, babasının zalimliklerine, onların etrafındaki insanlara karşı kötü davranışlarına maruz kaldıysa, örnek olarak onları gördüyse, ilerleyen zamanlarda, diğer insanları aşağılayan, zalimce davranışlar gösteren bir erişkin olacaktır. Çocukluğunda çok dayak yiyen, kendisine söz hakkı verilmeyen, kendisine hakaret edilen, değer verilmediğini hissettiği bir çocukluk yaşayan insanlar, hele hele şiddet içeren bir eğitim ortamının sonucunda o yaşa geldilerse, ...yeni sıkıntı vardır. Bunu nereden anlıyorsunuz? Bir örnek vermek istiyorum. Daha evvel oturduğum bir mahallede... ...yürüyüş yapıyordum. Yarım saat, kırk dakika. Yine o akşamlardan bir tanesinde baktım. Parkın bir köşesinde üç dört tane çocuk... ...sekiz ila on yaşları arasında... ...gizli gizli bir şeyler yapıyorlar. Parkı bilirsiniz böyle kare şeklinde oluyor... Dönüyorsunuz, bir tur atıyorsunuz, dönüyorsunuz bir tur atıyorsunuz tabi ben de durmadım hem de onların ilgisini çekmek istemedim ama her dönüşümde çocukların ne yaptığını merak ediyorum böyle gözüm orada bir tur attım, iki tur attım, üçüncü turda falan baktım ki bir kediyle uğraşıyor bunlar kediyi seviyorlar zannediyorum ama gizli bir şeyler yapıyorlar artık kaçıncı turdayım saymadım bir baktım hadi kaçalım diye böyle bir ses duydum akşam saat 7-8 gibi ama böyle havaların serin olduğu bir e, zaman yani Ekim mi Kasım mı Allah'u Alem tam bilemiyorum hadi gidelim gibi bir şey neyse yarıda bıraktım sporu hadi gidelim deyince etrafta bir şey arıyorum yani maytap mı böyle patlayan şeyler var ya onu mu koydular, bir zarar mı verdiler, yani bir ağaca mı bir şey yaptılar, tam da karanlıkta görünmüyor. Sadece kedi vardı daha önce böyle. Kedi de ortalıkta yok. Çocuklar koştu gitti. Sonra baktım, belki 3 aylık, 4 aylık kahverengi beyaz bir kedi, ağacın kenarında. Çocuklar ona tasma takmaya çalışmışlar. Boğazını sıkmış kedinin Kedi nefes alamıyor Bir tanesi de kuyruğuna teneke bağlamış Ama nasıl böyle bir ölmek üzere yani kedi Öyle bir sıkmışlar ki boğazını da Yav çekmeye çalıştım şu bu vesaire Etraftan yardım aldık Kedi zaten hareketsiz bir şekilde duruyor Neyse boğazındakini çıkardık Kuyruğundaki o şeyleri tenekeleri bağlamışlar bir tanesi gözüne parmağını sokmuş. Daha sonra veterine gittik o zaman anlaşıldı. Her neyse şimdi ya düşündüm. Bu çocuklar 8-10 yaşında. Bu çocukların bu hale gelmesinin sebebi ne olabilir? Çizgi filmlerde şiddet var. Anne babanın kendi aralarında bağırışma, atışma var. Bu çocuklar YouTube'tan izledikleri videolarda birbirlerini geçmek ve bir at yarışı gibi dünyada sadece ilerlemenin, diplomanın, zengin olmanın önemli olduğuna işaret eden yapımlar izliyorlar. Ve maalesef bu yavrularımız özellikle kendilerine ait diye anne babaların önemsemediği o çocuk yapımları yani animasyonlarda, filmlerde nasıl olsa çocuklar için yapılmış. Bunların içerisinde öyle merhametsizlikler var ki, öyle sahneler var ki bu çocuklardan biz ne bekliyoruz? Bunlardan bir örnek daha. 7 veya 8 yaşlarında bir kız çocuğu, geçen sene oldu daha. Baktım dondurmayı böyle çıkardı, arkadaşıyla beraber gidiyor. Bir tanesi çöpe attı dondurmanın kabını, bir tanesi fırlattı böyle yere. Kızım dedim onu çöpe ne dedim, sana ne dedi. Ama dedim bak arkadaşın ne kadar akıllı bir iş yaptı dedim. Süperen süpürsün dedi, bana ne dedi, çekti gitti. 7-8 yaşlarında ilkokul 1 veya 2 öğrencisi. Bunun yavrularımız, bu çocuklarımız bizim nasıl yetişiyorlar? Örnek olarak neyi alıyorlar? Birbirlerine bağıran anne baba, YouTube'daki çığırtkanlar, beş para etmeyen videolarla, kendi okullarına gittiklerinde arkadaşlarının, onları izleyen ve zehirlenen yaşıtlarının davranışları ne olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatılmazsa bu dünyada, anne baba olarak onun merhametinden, onun dürüstlüğünden bahsetmezsek Allahu Teala'nın sevdiği kulların şunlar şunlar şunlar olduğunu, bunlar bunların ayıp olduğunu hayatımızda yaşamaz ve anlatmazsak bunlara hiç şaşırmıyor olmaması lazım. Daha evvel, bilmiyorum hatırlar mısınız, sosyal medyada paylaşılan ve beni çok rahatsız eden bir e, görüntü vardı. O da şu Yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında geçen sene 2019'da Ellerine simitleri almışlar çocuklar Lise çağında zannediyorum Daha evvel mesela bir sene önce okula başlamış öğrenciler Simit atma adeti varmış onu yerine getirmişler Gelenek olmuş yani tamam mı? Gelenek olmuş simit atıyorlar birbirlerine Etraf nimet dolu. Yüzlerce parça var etrafta. Hem de kimin önünde? Müdürlerin, öğretmenlerin gözü önünde. Ve bir tanesi ne yapıyorsunuz demiyor öğretmenler. Ve işte oradaki yetkililer tebessüm ediyor. Yerde ezilen simitler. Şimdi, neresinden bakacağız olaya? Bir tanesi, Evdeki beslediği kuşun ölmesinden dolayı neredeyse travma yaşayacak, beslediği çiçeğin solmasından dolayı üzülen, engelli bir yaşıtını gördüğü zaman ağlama ihtiyacı duyan bir yavru, bir taraftan da ne nimete saygı gösteren, ne de insanların ağlamasına, insanların üzülmesine tepki vermeyen robot haline gelmiş yavrular. Hayatın bütün alanlarında, bütün konularında, düştüğümüz yerde, kalkacağımız yerde neresidir eğitimdir arkadaşlar? Kendileri, çocukları, torunları, etrafı için huzurlu, güvenli bir gelecek isteyenlerin yola ve yolculuğa işte buradan başlamaları gerekiyor. Okul çağından itibaren merhamet eğitimi, aslında bir ders olarak bile verilmeli Temizlik dersi verilmeli Beden eğitimi dersi veriliyor ya Buradan söylüyorum Temizlik eğitimi de verilmeli Ve karneye bu girmeli Çocuk gözlem altında olmalı Bununla ilgili bir öğretmen Veya okuldaki kamera sistemleri olabilir Bu çocuk temiz mi? Yere bir şeyler atıyor mu? Bu daha anaokulunda ilkokul 1'de başlamalı. Evet, çocukluk zamanlarından geliyor bunlar. Peki şimdi biraz daha büyükleri ilgilendiren kısma geçelim. Ben çok merhametliyim ama merhametli olduğum için de enayi gibi görünüyorum. Bana bunu dilleriyle söylemiyorlar ama bakarken de mimiklerinden bunu anlıyorum. Şuna bak ya enayi. <gülüyor> diye. Peki, merhamet gereğinden fazla olduğu zaman maraz mı doğurur? Sadi Şirazi'nin dediği gibi, ciddiliğin fazlası nefret, merhametin de fazlası otorite azlığına yol açar. Yani disiplin ortadan kalkar. Bu nasıl olur? Kardeşim, hep aşırılıktan bahsediyoruz ya, mesela severken de çok fazla sevmeyeceksin. Oğlunu, kızını, eşini, işte iş yerini, paranı, arabanı, aşırılık her konuda kötü. Aşırı yemek yedin, bitti. Aşırı vitamin aldın, vitamin ne kadar değerli, C vitamini. Sen günde 5 kilo eğer mandalina yersen hastanelik olursun. Her şeyin bir normali var, bir anormali var. Merhamette de bu var mı? Var. Aşırılık merhamette de var. Yani bir insana çok fazla merhamet edip, her kusurunu hoş görür, gıkanı çıkarmaz, boşver üzülmesin, kırılmasın falan dersek, ona iyilik değil, kötülük etmiş oluruz. Senin bir arkadaşın var. Bu arkadaşın göz göre göre hata yapıyor ve başına büyük bir şeyin geleceği, belli arabayı çok hızlı kullanıyor efendim çok yalan söylüyor insanları kandırıyor ya şimdi ona bir şey demeyelim o da insandır ya falan bu yanlış ona iyilik değil kötülük etmiş oluyorsun başkalarının hakkına saygı duymayan zalim birisini affetmek ona merhametle davranmak gibi bir durum olamaz ona haddini bildir demiyorum ama yanlışa yanlış demek gerekiyor. Zulümse o zulümdür. Zulme sessiz kalmak da en büyük zulümlerden bir tanesidir. Ha şöyle olabilir, bakın bir parantez açalım. Bana sen bir kötülük yaptın mı? Yaptın. Ben o kötülüğü Allah rızası için affedebilir miyim? Bak şimdi, burası ayrı. Affedebilirim, bu benim keyfime kalmış. Bana sövdün. Hakaret ettin, beni dövdün, benim paramı vermedin. Ben istesem hakkımı alabilir miyim? Bir tercih. Evet alabilirim. Diğer tercihim ne? Sessiz kaldım. Kendine yapılan hataları affedebilirsin, başkasına yapılan hataları onlar adına affedemezsin. Burayı ayıralım. Yani cezayı hak etmiş bir kimseye, Merhamet adına ceza vermemek, hapse atmamak daha büyük o insanın hatalar yapmasına vesile olur. Bu şuna benziyor. Bugün hırsızlık yapan insanların tutuklanmadan önce mahkemeden işte şeye giderken, hapishaneye giderken adettendir şöyle mikrofon uzatırlar. Niye böyle yaptınız? Bir daha yapacak mısınız? Şunları gördüm ben. Yetmiş küsür kez hırsızlık yapmış. İnsana bunu soruyorlar. Mikrofon uzatıyorlar. Yine yapacağım diyor ya başka işim yok benim diyor. Hiç yani onun bir etkilendiği efendim bir durum değil. Onun tutuklanması. Caydırıcılığı yok yani. Bu da onun çıktıktan sonra yine hırsızlık yapacağını ne yapıyor gösteriyor alışmış çünkü 70 kez bunu yapmış 70 kez içeriye girmiş çıkmış girmiş çıkmış yaptırım çok önemli caydırıcılık çok önemli İşte gerektiği kadar merhamet göstereceğiz olayları değerlendireceğiz ama dengeli olacağız aksi halde bu daha büyük yanlışlara sebebiyet verebilir bu şuna da benzer Kızınızı, oğlunuzu artık böyle 7 yaşına geldi, 8 yaşına geldi. Namaza alıştırmamız gerekiyor. Mis gibi uyuyor ya şu an. Ne güzel uyuyor oğlum veya kızım. Bir anne olarak, bir baba olarak onun uykusunu nasıl böleceğim? Bu merhamet olarak görünüyor olabilir. Ama bu bir merhametsizliktir. İnşallah konu anlaşılmıştır zürafa örneği vermiştim. bundan iki sene evvel. konu buraya geldiği için bir kez daha sizinle paylaşmak isterim. Efendim, 1920'li yıllara kadar zürafa ile alakalı gözlem yapan insanların bir tespiti vardı. O da şuydu çok uzun boylu biliyorsunuz. Zürafalar. Doğum yaparlarken çocuklarından işte bazılarını kasti olarak öldürüyorlar diye bir tespit edilmiş o zamanlar o zamanki işte gözlemler bilim zamanı neden doğum anında zar içerisinde yavrusunu doğuruyor çok yüksek olduğu için aşağı düşüyor şey yavru zürafanın boyu yüksek ya ondan sonra tekmelemeye başlıyor yavrusunu tekmeliyor tekmeliyor tekmeliyor. Ondan sonra işte o zar yırtılıyor. Dışarıya çıkıyor yavrusu. Bu sefer de ayağa kalkmaya çalışıyor. Kalkamıyor, düşüyor. Bir tekme daha atıyor. Bir tekme daha atıyor. Bunu o zamanki ilimle, gözlemlerle yanlış değerlendirmişler. Şuna bağlamışlar. Zürafa popülasyonu yani o sayısına göre işte şunu ayarlıyor, bazılarını öldürüyor falan. Çünkü bazı yavrular biliyorsunuz ölüyor. İnsanda da var, hayvanlarda da var. Her doğum mutlaka bir canla e, neticelenmiyor. Neyse ama daha sonra öğrenilmiş ki gelişen bilim sayesinde zürafanın yavrusunu kuşatan... O zar tabakası yaklaşık 2 santim. Yani normal bir insanın kolay kolay koparabileceği, yırtabileceği, hele hele dünyaya yeni gelen bir yavrunun başa çıkabileceği bir zar değil. Peki neden bu plasenta dediğimiz o koruyucu zar, efendim kalın, çünkü yukarıdan aşağı düşüyor. İnce olsa zaten daha büyük şeyler olacak. Allahu Teala her şeyi ayarlamış kurban oldu. Ve bakıyorlar, eğer o zar biraz ince olsa, o yavru kendi başına bunu ne yapacak? Yere düştüğü zaman zaten kurtulacak. Ama bu sefer de zarar görecek, bir tarafı incenecek. Ha ne olması gerekiyor? Annesinin o zarın delinmesi için birkaç darbe vurması gerekiyor. Onu anlamışlar. Seneler seneler sonra. Ve sonra yavru o zar yırtılınca çıkıyor dışarı. İki üç adım atıyor pat yere düşüyor. Bir daha kalkmıyor. Bu sefer bilim insanları yine öğreniyorlar ki ilk birkaç dakika içerisinde zürafanın akciğerleri eğer onun içindeki sıvıyı kanla karışık o suyu atamazsa ölüyor. Bu yüzden yeni doğmuş çocuğunun sırt bölgesine yumuşakça vuruyor zürafa içindekiler dışarı çıksın diye. Şimdi biz merhametsiz olarak gördük belki zürafayı o zamanlar şuna bak ya insan böyle bir şey hayvan böyle bir şey yapar mı diye. Ama sonra baktık ki merhametinden dolayı yapıyor. Aynısı Allahu Teala Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de bize verdiği örneklerde de geçerlidir. Biz başımıza gelenleri hep bir tepkiyle ortaya koyarız. Bu niye olmadı? Bu niye böyle oldu? Onda niye var, bende niye yok diye. Bu benim başıma niye geldi deriz. Arkasındaki hikmeti sual etmeyiz. Halbuki Allahu Teala bize Merhamet buyurmuştur, daha başka bir beladan bizi kurtarmıştır. Senin istediğini vermemiştir, verdiği zaman ne yapacağını daha iyi biliyordu. Anlasana, böylesi daha iyi. Mevlana'nın eserlerinde söylediği gibi. Halıya vuranın gayesi, halıyı dövmek ona acı çektirmek değildir. Halının üzerindeki tozları almaktır. Kirin pasın dağılmasıdır. O yüzden bam bam bam vuruyor. Anlasana. Allahu Teala'nın sana hastalık vermesi, ayrılık vermesi, maddi sıkıntı vermesi veya psikolojik rahatsızlıklar vermesi de sana kötülük yapmak için değil, merhametinden ileri gelir. Günahların var çünkü. Temizlenmen gerekiyor. İki kadın ve oğulları bir aradayken bir kurt gelmiş. İkisinden birinin oğlunu kapıp götürmüş İki kadın var ve oğulları bir arada Kadınlar birbirlerini işaret etmişler Kurt senin çocuğunu götürdü Olayı Davud aleyhisselam anlatmışlar Çocuklar zaten bebek diyelim yani Kundakta Davud Aleyhisselam büyük kadının çocuğunun götürüldüğüne hükmetmiş Onun yanından ayrıldıktan sonra Süleyman Aleyhisselam'a başvurmuşlar Onları dinleyen Süleyman Aleyhisselam, ''Bir bıçak getirin bana.'' demiş. ''Çocuğu iki parçaya bölüp, aranızda dağıtacağım.'' Gerçek anne olan küçük kadın, ''Ne olur?'' demiş, ''Tamam. Allah sana merhamet etsin. Çocuk onun olsun, istemiyorum.'' Kadının bu şekilde şefkat göstermesinden, gerçek annenin, büyük değil, o küçük kadın olduğunu anlamış Süleyman Aleyhisselam. Çünkü gerçekten hiçbir anne, çocuğunun, Acı çekmesine razı olamaz. Bir annenin yavrusuna karşı kalbinde taşıdığı merhamet, şefkat, sökülüp alınamaz kardeşim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı, buyurduğu meşhur bir hadis vardır. Bir adam, bir köpeğe acımış, ne yapmış? Kuyudan su çekmiştir. Bir rivayette bir kadıncağız bunu yapmıştır. Hasılı, Bundan dolayı cennete girmiştir. Yine aynı şekilde kedileri olan bir yaşlı kadın, bir yerden bir yere giderken, kasti bir şekilde kapıyı kitlemiş, onların dışarı çıkıp avlanmalarına, su içmelerine izin vermemiş, onları düşünmemiş, o yüzden de cehenneme yuvarlanmıştır. Bunu duyan sahabiler o kadar şaşırmışlar ki, efendim demişler, Hayvanları biz sularsak yani onlara su verirsek sevaba erişir miyiz? Ne buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Elbette her hayat sahibini sulama karşılığında size ecir vardır. Buradan neyi öğreniyoruz? Havaların, yağışın durumuna göre mutlaka hayvanlar için, içinde işte kuşlar, kedisi, köpeği neyse, bir şeyler ayarlamalıyız. Zaten tarihimiz bunlarla dolu. Osmanlı'da leyleklerin göç yollarının üzerindeki camilerde veya devlete ait yerlerde kuş barınakları yapmışlar. Hep kontrol etmişler. Ne zaman o kuşlar geliyor, göç ediyor? O zaman mesela yem koymuşlar, su koymuşlar. Onların temizliğiyle ilgilenmişler. Hatta leylek hastanesi açılmış kanadı kırılan veya bir hastalığı var leyleklerin tedavisiyle ilgilenmişler merhamet yine Osmanlı'da yönetim tarafından her kasabın belli bir kilo veya gram neyse günlük bilemiyorum mutlaka hayvanlara vermesi kararlaştırılmış ve bu uygulanmış şu kadar kemik bırakacaksın dükkanın önüne, şuraya şey yapacaksın, bu kadar et vereceksin şeklinde. Arkadaşlar durum böyle. Kardeşlerim, yalnız sadece kendini koruyan insan merhamet sahibi değildir. Merhametli insan başkalarının iyiliği için çalışan insandır. İyi kimse derdi olanlara deva olmaya çalışır. Sadece kendi kızına, kendi oğluna, kendine, efendim etrafındakilere, sevdiklerine merhametle yaklaşan ama dünyaya sırtını dönen insan merhametli değildir. Mevlana ne diyor? Sende zulüm, haset, merhametsizlik ve bunlar gibi kötü huylar varken bunlardan dolayı kendine gücenmiyorsun da bunlar bir başkasında olunca sen onu karşındakinde görünce rahatsız oluyorsun bu rahatsız olman senin kendinden korkmandan kaynaklanır diyor evvela merhamet istiyorsak bizde merhametli olmalıyız kardeşlerim insanda olması gereken insanı insan yapan en önemli erdemlerden biri hiç kuşkusuz merhamet İslam inancının da gereğidir. Evlenmeden önce, gençlerin birbirlerini tanıdıkları, o zamanlar ne kadar önemli. Ama ekseriyette, kişinin yüzüne, boyuna, fiziğine, konuşmasına ve sözlerine bakılır. Ama merhameti olmayan bir insansa karşınızdaki, hayatınız erimiş bitmiştir. Merhameti olan bir insan, Zaten Allah'tan korkar. Kimseyi incitmeyeceği için sizi de dövmez merak etmeyin. Merhametli bir hanımınız varsa, siz hasta olduğunuzda veya bir hata yaptığınızda sizi bırakıp gitmez. Merhametli bir insanla evliyseniz eğer bilirsiniz ki, aç kalabilirsiniz, zaman zaman maddi sıkıntılar yaşarsınız, evet küçük tartışmalar, küslükler de olur, ama siz yalnız bırakılmazsınız. En muhtaç olduğunuz bir omuz aradığınız zaman tek başınıza kalmazsınız. Merhameti her yerde görebilirsin. Bir kuşun ağzında yavrularına götürdüğü o solucanda görürsün. Küçük bir tavuğun yavruları yani civcivlerinin etrafında nasıl kol kanat gerdiğinde görürsün. Neredeyse boğulacak olan bir insanın kurtuluşunda görürsün. Bir fakirin ihtiyacının giderildiğinde görürsün. Bir annenin yavrusunu kucağına alıp onu öpüşünde, bazen aç olan bir insanın doyuruluşunda görürsün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allah uğrunda birbirine muhabbet eden kimseler, O'nun gölgesinden başka gölge olmayan günde, O'nun arş-ı âlâsının gölgesindedirler. Kendilerine nurdan kürsüler kurulur, onların Rableriyle olan meclislerine, peygamberler, sıddıklar ve şehitler bile imrenirler. Şimdi biraz daha düşünelim. Hayatta her isteğimiz olmayacak olmadı zaten burası cennet değil ama merhametliysen etrafındaki insanlar merhametliyse diğer istediklerin olmasa da kardasın şimdi düşünün merhamet eğer olması gerektiği kadar olsaydı küçücük bebekler kundaktakiler sokaklara atılır mıydı Şiddet, cinayetler, yuvaların parçalanması olur muydu? Anne babalar, Darul'a cezelere, sözüm ona huzur evlerine gönderilir miydi? Bugün milyonlarca insan bombalar altında mazlum hayatlarına devam eder miydi? Dünya kan gölüne döner miydi? Rahman ve Rahim olan Merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz Celle Celaluhu, rahmetim gazabımı geçti buyurdu. Bu bizi sevindiriyor. Alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin diye bizi müjdeliyor. Merhamet, Diğer insanları da. Bazen kendinden çok sevmek, kendi kızına, oğluna, akrabana gösterdiğin o koruma içgüdüsü ve hareketleri başka sana da göstermektir. Bir kediye, köpeğe de. Merhamet zayıfa, fakire, mağdura, mazluma acımak değil. Gururlu, kuvvetli ve devletli olana hacıma hali. Bunun en güzel örneğini nerede gördük? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de gördük. En sıkıntılı zamanlarından biri. O kadar başına üst üste imtihanlar gelmiş. Nefes almak istiyor, soluklanmak istiyor. Mekke'nin dışına çıkıyor, Taif'e. Taif halkı Efendimiz aleyhisselamı kabul etmiyor. Tam tersine neler yapıyor? Allah'ım onlar bilmiyorlar. Bana yaptıkları bu kötülüklerden dolayı ne olur onları azap etme, onlara affeyle diye dua ediyordu. İşte gerçek merhamet budur. Sana bir zarar dokunduğu zaman dahi nefsine ağır gelse de merhamet. Merhamet senin inancında olmayana da merhamettir. Ateisti, deisti, şuydu buydu neyse açsa doyurmaktır. Bu benden değil, benim cemaatimden değil, benim ırkımdan değil, benim memleketimden değil, benim siyasi işte tercihimden değil, benim mahallemden değil diye bir şey yok. Açları doyurmak, açıkları giydirmek, acıları hissetmek, zayıfları görebilmek elbette merhametin gösterisidir. Gören göz ve duyan kulaklar için sefalet her yerde. Yeter ki yüreklerin kulakları sağır olmasın, Gören göz var, bir de gördüğü halde görmeyen var. Hepimizde yürek var ama yürekten eser olmayan da var. Çığlıkları duymalıyız. Bu çığlığı duyabilmek merhamet dolu bir yüreğin işi. O merhamet duygusu ki ihtiyar anaya, yatalak babaya hizmet ettirir, senelerce affedersin, ağır bir şekilde hastalığı olan insanların altını temizlettirir merhamet. Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanatlarını ger ve Rabbim, küçükken beni yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et. Ayeti işte o zaman senin hücrelerine işler. Allah-u Teala seni merhametli insanlarla karşılaştırsın. Merhamet dünyamızdan eksik kalmasın ve bizden ayrılmasın. Velhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah.